أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ala rasulina على Ve ala وعلى ve وصحبه اجمعين رب اشرح لي ve ويسر amri Vahlül uqdatem min lisâni yefgahû qavli Allah'a hamd Resûlüne Sevgili Efendimiz Muhammed Mustafa'ya salât Siz sevgili dostlara Selam olsun Göğsüme genişlik ver Kolaylaştır işimi, çözdüğümü dilimden, ki anlasınlar beni. Sevgili dostlar, bu sohbetimde size ham bilgiler yerine pişirilmiş ve kotarılmış hazır bilgiler sunacağım. Bunlar size tavsiyelerimdir. Bu tavsiyeler, kendimi bildim bileli, hayatıma girip beni bir daha bırakmayan Kur'an ve sünnetten çıkardığım hülasadır. Bu tavsiyeler aynı zamanda bir tecrübenin paylaşımıdır. Ki bu tecrübe, bedeli acı, hüzün, keder, aldanış, Vesaire bir biçimde ödenmiş bir ömrün hasılatıdır. Tavsiyeleri dostlarım vasiyetler biçiminde de anlayabilirler. Tavsiyeler tutulmak içindir. Hayata geçirilmek içindir. Sadece dinlenmek için değildir. İnşallah bu tavsiyeleri burada... Söz olarak bırakmaz Öze Yani hayata dönüştürerek Yüzünüzü Ve yüzümüzü artırsınız. Gayesiz olmayınız Gayesiz olmak Ot olmaktır Yaradılış amacınız Üzerinde kafa yorunuz Kainat içerisinde insanlığın İnsanlık içerisinde mensup olduğunuz ümmetin, Ümmet içerisinde şahsınızın görev ve sorumlulukları üzerinde düşününüz. Rolünüzü iyi oynamak, onun ne olduğunu bilmekle mümkündür. Kendinizi tanıyınız. Her şey sizde başlıyor. Mahlukatın ekseni olduğunuzu unutmayınız. Mevcudatın ekseni olan Rabbimiz, mahlukatın, yani yaratılmışların eksenine sizi yerleştirdi. İnsan hem yoldur, hem yolcu. Yolcu onu tanımak istiyorsa kendisini tanımalıdır. Meziyetlerini, ayrıcalıklarını, zaaflarını tanımalıdır. Sorumluluklarını, haklarını tanımalıdır. İnsanı tanımaya kalkanlar, öğrenme kabiliyetinin insanı insan eden temel ayrıcalık olduğunu fark edeceklerdir. Diğer tüm meziyetlerinin bilmeye bağlı olduğunu hayretle göreceklerdir. Cehaletten vebadan kaçar gibi kaçınız. İlim hakiki meziyettir. İman bile bilgiyle başlar. Marifetullah yani Allah'ı bilmek. Sizi hakikatin bilgisine ulaştıracak kaynakları keşfediniz. Bu keşfin en genel adı okumaktır. Oku emri bir mucize eseri olarak Kur'an'dan ilk inen ayetin ilk kelimesidir. Okuyan sadece göz değildir. Kulak, burun, dil, zihin, kalp, ruh hep okuyan birer alettirler. Ne ki okuma biçimleri farklı farklıdır. İlmi dini ve dünyevi diye ikiye ayırmak bizce doğru değildir. Bir müminin dünyası dininden... ...dini dünyasından bağımsız değildir. Mesleğiniz ve ona ait bilgiler sizin ilmi halinizdir. Tıpkı ahiretinizin bilgisi gibi... ...mesleğinizin bilgisini de öğrenmeniz gerekli ve faydalıdır. Bilgi hamallığından cehaletten kaçar gibi kaçınınız... Unutmayınız ki Allah Resulü faydasız bilgiden Allah'a sığınmıştır. Faydasız bilgi zihin taşıdır, düşürülmelidir. Zihin taşı böbrek taşından kimi zaman daha tehlikelidir ve tedavisi zordur. Böbrek taşını lazer ışınlarıyla parçalamak mümkünken, zihin taşını parçalamak neredeyse imkansızdır. Malumat furuşla alimi, malumat furuşlukla ilim talipliğini karıştırmak, alimin kim, ilmin ne olduğunu bilmemektir. İlmin ve alimin tarifini kulları içerisinde Allah'tan layıkıyla ancak alimler sakınır. ''İnne ma yakhşallâhe min ibâdihil ulemâ'' Ayetinden ...yola çıkarak bulabilirsiniz. Okuyunuz. Unutmayınız ki okumak... ...bilgi edinmenin hala en geçerli yöntemidir. Okumanın nesnesi sadece kitap değildir. Unutmayınız. Kitap belki okumaya konu olan nesnelerden sadece biridir. Kitap dışında Allah'ın ayetlerinden birer ayet olan... Olaylar, eşya, kainat ve insanın kendisi de okumaya konu olan şeylerin başında gelir. Yani başınıza gelen olayların içindeki ayetleri okuyunuz. Rabbim bana bu olayın içinde hangi ayeti indirdi, hangi mesajı verdi diye kendi kendinize sorunuz. Eşyaya bakarken... Onun içindeki Allah'ın ayetini okuyunuz. Kainata bakarken Allah'ın kainata yerleştirdiği ve Kur'an'ın sünnetullah adını verdiği o ayetleri okuyunuz. Ve yine kendinize bakarken Allah'ın bir ayeti gibi bakınız. Dostunuza bakarken Allah'ın bir ayeti gibi bakınız. Her yeni tanıdığınız insanı Allah'ın size nazil ettiği yeni bir ayet olarak görüp gel seni bir okuyayım ayetim diye yaklaşınız ve insanı doğru okuyunuz. Eğer olayları, eşyayı, kainatı ve insanı yani bu ayetleri doğru okursanız Allah'ın yazılı ayetlerini de doğru okursunuz. Yok bunları yanlış okursanız o zaman Allah'ın yazılı ayetlerini de yanlış okuyacaksınız demektir. Düşüncenizi açlıktan öldürmeyiniz. Bu anlamda okumak vahiy de almadığınıza göre zihnin açlığını gidermek için tek çıkar yoldur. Okumayan insan susuz bitki gibidir. Kurur. Bilgiye sadece okuma yoluyla ulaşılmaz belki Fakat bilgiye ulaşabileceğiniz en garantili usullerden biridir okumak Doğru bir niyetle okuyunuz Okumaktan amacınız dünyalık elde etmekse Dünyalığı okumaktan daha çabuk elde edebileceğiniz araçlar var Onlara sarılınız Bilgiye halis bir niyetle talip olunuz Unutmayınız ki gerçeğin bilgisi Allah katındadır. O bilgiden nasipdar olabilmeniz ihlasınıza bağlıdır. İhlassız bilgi sahibine yüktür. Doğru okuyunuz. Doğru okumanın garantisi doğru bir bakış açısıdır. Kitabı, hadiseleri, eşyayı Kainatı ve insanı yanlış okuyanlar bilgeliğin sırrına hiçbir zaman eremezler. Doğru okumak, biraz da aklı selim sahibi olmakla mümkündür. Selim olmayan bir akıl, okuduğu doğru şeyleri dahi bulandıracaktır. Hakkı batıla karıştıracaktır. Aynen pis bir kaba koyduğunuz temiz yemek de ekşidiği gibi. Gözün okuduğu nesne sadece kitap değildir elbet. Her şuurlu bakış bir okuma eylemidir. Doğru okumak için doğru bakmak gerekmektedir. Çünkü dostlar, yamuk bakanlar hiçbir zaman doğru göremezler. Yamukluğu baktığınızda değil önce bakışınızda arayınız. İnsana yamuk bakan biri ilk bakışta onun imanını aklını, kalbini, cesaretini, faziletini yani güzelliklerini değil de bağırsağını görüyorsa, insan kimdir sorusuna bağırsaktır diye cevap verecektir. İlk bakışta bardağın dolu olan yarısını değil de boş olan yarısını gören biri, bir evde salon, misafir odası, oturma odası olduğu halde, Ev nedir diye sorduğunuzda, evi içinde tuvalet olan mekandır, biçiminde tarif eden insana benzer. Kulakla okurken, ki kulakla okumak dinlemektir, omuzunuzla dinlemeyiniz. Söylenilenlerin tümünü dikkatlice dinleyiniz. Dinlediğinizi doğru anlayıp anlamadığınızı test etmeden itiraz etmeyiniz. İster göz, ister kulak, ister zihin, hangi organınızla okursanız okuyunuz, mutlaka aldığınız bilgiyi gönül sarnıcında damıtınız. Elde ettiğiniz bilgiyi imanınızın olurunu almadan eyleme dökmeyiniz. Doğru okuyunuz. Bunun manası yanlışı öğrenmeyiniz demek değildir. Ancak okumak için yaptığınız seçim doğru seçim olmalıdır. Burada hala bilginin en sadık taşıyıcısı olma vasfını devam ettiren kitap gündeme gelmektedir. Doğru seçilmemiş bir kitap, bir değil birçok açıdan israftır dostlar. Emek israfı, para israfı, Zaman israfı, zihin israfı Bu israfları önlemenin yolu bilinçli tercihten geçer Yüz gram şeker yemek için Yüz kilo şeker kamışı çiğnemek Akıl mıdır? Unutmayınız Vahiy dışında bütün kitaplar Bir acaba ile başlar Hatta bir acaba için başlar ve bir acaba ile biter. Kitapların kalbini kırmayınız. Onların kalbi var. Onları sokak yosması gibi hırpalamayınız. Kitabı sırtına basılarak dünyalığa erişilecek bir payanda olarak görmek, Kitabın iffetine tecavüzdür. Allah'ın kitabı dışında hiçbir kitap, La raybe yani kendisinde şüphe bulunmayan kitap değildir. Bu yönüyle insan ürünü olan kitaplar karpuzlara benzerler. Kabuğunu soyup içini yeyiniz. İçi güzel diye kabuğunu yemek de kabuğu var diye içini atmak da dengesizliktir. Eğer bilgiyi başkalarına aktaran biri iseniz, bir daha kullanma ihtimaliniz olan tüm bilgileri içine kaydettiğiniz mini bir bilgi bankanız olsun. İyi biliniz ki hafıza-i beşer misyan ile malüldür. Yani insan hafızası unutmakla meşhurdur. Kulakla okumada önemli bulduğunuz bilgileri muhakkak not alınız. Not defter, deftersiz gezmemeyi itiyat haline getiriniz. Şairin tavsiyesini tutunuz. Kalem altın, kelam inci, Hemen derceyle derceyle, Teraziye koyup sotma, Yeri geldikçe harcayla. Kur'an'ı hayatınızın eksenine yerleştiriniz. Ki Kur'ansız bir hayat Allahsız bir hayat demektir. Allah'la ve kendisiyle tanışmak isteyen Kur'an okusun. Okumak, anlamayı ve yaşamayı da beraberinde getirmelidir. Resul'le tanışmak isteyen Kur'an okusun. Halik-Mahluk ilişkisinin nasıl olması gerektiğini, Allah ve Nebi arasındaki ilişkinin şahsında görmek isteyen, Kur'an okusun. Kur'an okumadan evvel aklınızı ve kalbinizi yoklayınız. Kur'an okumaya müsait mi? Yani aklınız selim, kalbiniz selim mi? Eğer duygu ve düşünce mekanınız kelam sultanını konuk etmeye hazır değilse, ortalık döküm saçım, Zihin ve yüreğiniz derma dağınıksa ortalığı toplayıp bu mekanları kelam sultanı olan Kur'an'a hazırlayınız. Kur'an'ın başına otururken Allah'ın manevi huzurunda diz çökmüş olarak hissediniz kendinizi. Öyle ki Rabbiniz size konuşuyor, siz ise bir harfini kaçırmamak için can kulağınızla dinliyorsunuz. Kur'an'ı kendinize nazil oluyormuş gibi okuyunuz. Oradaki her hitabı üzerinize alınız. Her anlatılan kıssanın kahramanı yerine kendinizi koyunuz. Kur'an okurken kalbinizin kıblesi sürekli Allah'a yönelik olsun. Ve şu duayı ta ciğerden yapınız. Allah'ım beni ona aç ve onu bana aç. Kur'an'dan öncelikle muhkem ayetleri okuyunuz. Onlar ummul kitap yani kitabın anasıdır. Müteşabihlerle ilk elde meşgul olmayınız. Sizin anlayamadığınız, aklınızın yetmediği, ilminizin kafi gelmediği ayet sizin için müteşabihdir. Müteşabi, ayetler üzerinde durmanın şartı ikidir. İman etmek, yani o ayetlerin tümüne birden iman etmek ve muhkematı derinliğine bilmek. Ancak bu şartları haiz olduktan sonra mecazi ayetler üzerinde durunuz. Lakin sizin ve başkalarının vardığı sonucu iman edilecek bir sonuç olarak dayatmayınız. Unutmayınız ki müteşabihler Kur'an'ın dinamik ve devingen ayetleridirler. Müteşabihlerin metinleri bir kez, manaları bin kez, evet bin kez nazil olur. Kur'an okurken eğer Arapçaya vakıf değilseniz gündelik namazlarınızda okuduğunuz kısa surelerin manasını da ezberleyiniz. Artık... Namazda sureyi okurken ezberinizde olan manası da zihninizden geçecektir. Hani alt yazılı bir film olur da hem görüntü hem yazı birlikte devam eder ya işte öyle. Kur'an'ı gerçek manada okumayı bilen etrafınızda bir ayaklı Kur'an var ise Kur'an'ı ondan öğreniniz. Ondan dinleyiniz. Bu Kur'an öğreniminde nebevi yöntemdir. Allah Resulü'nün Kur'an hocası Cebrail idi. Kur'an'a kendi indiği mütalalarınızı yamamaya kalkmayınız. Kur'an'ın berrak ırmağını kültürlerin toplu zinasının mahzulü zihin artıklarımızla bulandırmayalım. Bir ayeti doğru anlamak için şu ilkelere özellikle dikkat ediniz. Bir, o ayeti açıklayan ya da tamamlayan Kur'an'da başka ayet var mı? İki, o ayeti Peygamberimiz nasıl açıkladı, anladı ve yaşadı? Üç, o ayeti sahabenin fakihleri nasıl anladı ve yaşadı? İyi biliniz ki Kur'an, geri tehlikeli bölgesi olan bir silah gibidir. Kendi ifadesiyle, Şifa'un lil müminin, ve la yeziduz zalimine illa khasara Müminler için bir şifa Zalimlerin ancak hüsranını artırır Yani Kur'an Müminin imanını Kafirin inkarını Zalimin zulmünü artıran bir kitaptır Her gün varsa aileniz Hane halkınızla birlikte Kur'an'dan bir parçayı anlayarak okumayı şiar edininiz. Onları da vahiy ile tanıştırınız. Bu türden günlük okumalar sizde bir meleke halini alsın. Yemek için kimsenin hatırlatmasına ihtiyaç duymadığınız gibi, bunun için de kimsenin teşvikine ihtiyaç duymayınız. İyi biliniz ki kafanın ve kalbin açlığı midenin açlığından daha kötü sonuçlar doğurur. Aklın gıdası salih bilgi, ruhun gıdası ise bu bilginin imana dönüşmesidir. Bütünüyle imana dönüşebilecek tek bilgi kaynağı ise Kur'an'dır. Sahih olmayan bir bilgiyi imana dönüştürmek, zehirli bir yiyecekten gıda almaya benzer. Duygu ve düşünce zehirlenmesi, ...sonuçları açısından gıda zehirlenmesinden çok daha korkunçtur. Çocuklarınıza masal yerine Kur'an kahramanlarının... ...Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti Yusuf'un, Hazreti İsa'nın kıssalarını anlatınız. Onların hayal dünyasına çağdaş kültürün sahte futbol ilahlarını pop megasterlarını sokmadan, siz Kur'an kahramanlarını sokunuz. Kur'an'ı onun indiği insanları ve ortamı, vahye muhatap olan ilk toplumu ve vahyin büyük muhatabı Nebi Aleyhisselam'ı tanımak istiyorsanız, sahih sünnetin kaynakları olan hadis, siyer ve megazi kitaplarını ve sahabe hayatını anlatan eserleri okuyunuz. Bunlarsız Kur'an'ı doğru anlayamazsınız. Unutmayınız ki Kur'an'ı en iyi tanımanın yolu bundan geçer. Vahyin ruhunu ve özünü ancak bu şekilde kavrayabilirsiniz. Akidenizi sağlamlaştırınız. Tevhid ve şirki çok iyi öğreniniz. Ki akaid esastır. Dininizi buz üzerine bina etmeyiniz. Akidesiz ibadet caiz ve sahih değildir. Akidesi bozuk olarak ibadet edenler, buz üzerine gökdelen yapanlar gibidir. Babanızdan kaldığı duyduğunuz gibi değil, Allah'ın istediği gibi inanınız. Akide ayrımında Allah'a iman, tağutu inkar ölçüsünü esas alınız. Bu Kur'ani bir ölçüdür. İmanı ilgilendirmeyen meseleleri iman konusu etmeyiniz ki akide sulandırılmış olmasın. Eğer siz akidenizin sınırlarında sürekli nöbet beklemezseniz, görünen ve görünmeyen düşmanlarınız imanınızı tarumar edecek, onun sınırlarını tanımaz hale getirecektir. Muahid olunuz. Tevhid varlığın hem illeti hem gayesidir. Her şey Her şey ondandır. Ve her şey ona döndürülecektir. Çok da teki görünüz. Kesrette vahdeti bulunuz. La ilahe illallah, evrensel tevhidin en özlü ifadesidir. Kainata tevhid nazarıyla bakınız. Tevhid akidenizdir. Allah'a iman, sahte tanrıları inkarıyla ile tamamlanır. İmanınızı şirk enkazı üzerine bina etmeyiniz. İyi biliniz ki şirk mutlak batıl değil, içine hak karıştırılmış batıldır. Yani şirk bir bir hak batıl şirketidir. Şirkin içerisinde haktan bir parça olması onu mazur göstermez. Bir kazan bala bir bardak pislik dökülürse, Oranına bakılmadan tümü atılır Yalnız Allah'tan korkunuz Ve başka hiçbir şeyden korkmayınız Bu korkuda tevhiddir Ve tevhidin bir parçasıdır Allah'tan başkasından korkmanız Korktuğunuzu başınıza musallat eder En çok Allah'ı seviniz Bu sevgide tevhiddir Hiçbir şeyi Allah'ı sever gibi sevmeyiniz. Sevgide şirk koşmuş olursunuz. Bu sadece imanınızı, imanınızı zedelemez. Aynı zamanda sevdiğinizi de elinizden kaçırmış olursunuz. Çünkü iyi biliniz dostlar Allah kıskançtır. Gayur Allah'ın güzel isimlerinden bir isimdir ve kıskanç demektir. Kulunun kendi hakkı olan sevgiyi başkalarına tahsis etmesine Rabbimiz razı olmaz. Allah'a dayanınız ve yalnız O'ndan yardım bekleyiniz. Hasbunallah ve nimel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir parolası şiarınız olsun. Bu ümit de tevhiddir. Allah'tan ummak. Kendi başına bir duadır. Kula yaslananlar çabuk yıkılırlar. Unutmayınız. Mülkün hakiki sahibinin Allah olduğunu bir an hatırdan çıkarmayınız. Bu mülkte tevhiddir. İnsanların mülk üzerinde hak iddiası mecazidir. Mülkün gerçek sahibi Allah'tır. İnsanlara emanet etmiştir bu mülkü. Emanete ihanet eden hainlerin uğradığı cezaya çarptırılır. Hükmü yalnızca Allah'a tahsis ediniz. Bu hükümde tevhiddir. Hakimiyet kayıtsız şartsız O'nundur. Mutlak hüküm sahibi O'dur. O'nun mutlak hüküm koyuculuğunu kabul etmeyenler O'nu inkar etmiş sayılırlar. O, Kur'an'ın da beyan ettiği gibi Göklerin de yerlerin de ilahıdır. Onu yeryüzünün ilahı olmaktan çıkarıp sadece göklerin ilahı yapanlar onu inkar etmiş sayılırlar. O hakimiyetini kendisine halife kıldığı insanlık eliyle kullanır. Onun hakimiyeti yerde de gökte de geçerlidir. Ölüm ve hayat onun elindedir. Öldüren ve yaşatan odur. Bu da tevhidin bir parçasıdır. Bu inanç insanları ölüm kabusundan kurtarıp onlara emniyet ve güvenlik duygusu verir. Zaten dinin anlamı da insanı emin etmek değil midir? Ki mümin demek de değil miyiz iman eden kimseye? Başarı Allah'tandır. Başarıyı mutlak manada kelle sayısına, maddi güce bağlayarak Allah'ı hesaba katmamak bir akide zaafıdır. Allah'ın başarı için koyduğu sünnetlere uymadan başarı beklemek de Allah'ı hakkıyla tanımamak demektir. O, başarı için koyduğu evrensel kurallara riayet eden herkese başarıyı ihsan eder. Çünkü söz vermiştir. Söz vermiştir kitabındaki başarıyı çalışanlara verecektir. Rızık Allah'tandır. Allah rızkı elde etmeyi bir kurala yani sünnete bağlamıştır. Açlık korkusu açlığın kendisinden bin beterdir. Allah'ın koyduğu evrensel kurallar olan sünnetullah'a sarılan herkes çalıştığının karşılığını bir bir alır. Bu karşılık verilirken kişinin inancına değil hak edip etmediğine bakılır. Çünkü ve elleyse insani illa ma se'a Kur'an'da. İnsan için ancak çalıştığı kadarı vardır. Ümmetiniz bir tek ümmettir. Bu bir tek ümmeti parçalayan tüm tavır ve davranışlardan uzak durunuz. Tefrika çıkarmak şirkin sosyal çeşididir. Tevhidin sosyal boyuttaki tezahürüne vahdet denir. Vahdeti yalnızca muvahhid olma vasfını kazanmış Müslümanlar oluşturabilirler. İnsanın üç temel boyutu olan duygu, düşünce ve eylem dengesini adil bir biçimde kurunuz. Denge, Müslümanın tavrı olmalıdır. Korku ümit dengesi, dünya ahiret dengesi, zahir batın dengesi, bölgesellik evrensellik dengesi, akıl iman dengesi, bilim din dengesi, birey toplum dengesi, sevgi nefret dengesi bunlardan bir kaçıdır. Kur'an bu ümmeti dengeli olmakla tavsif etmektedir. Yani vasat bir ümmet kıldığını buyurmaktadır Rabbimiz bu ümmeti. Fikri, akidevi, ahlaki, ameli dengeyi ferdi planda dahi kuramamış olanlar, dengenin öbür adı olan İslam'ı insanlığa nasıl taşıyacaklar, nasıl taşısınlar? Muvahhid Müslüman, Allah'ın dostlarını seven ve sevdiklerine cennet kesilendir. Allah'ın düşmanlarına kızan ve kızdımı cehennem kesilendir. Muvahhid Müslüman, kendi kendine yeterli olmadığının, kendi kendine yeterlilik iddiasının bir şirk olduğunun, her saniye bilincinde olan, Rab olarak yalnızca Allah'ı tanıyıp, onun sıfatlarını hiçbir mahluka vermeyendir. Muvahhit Müslüman, kayıtsız şartsız ona teslim olan ve eslemtu, tu, ben teslim oldum, ben alemlerin Rabbin'a teslim oldum diyendir. Muvahhit Müslüman, kalbi, kavli, ameli, siyasi, fikri, ahlaki, her türlü türlü şirkten uzak durandır. Muvahhid Müslüman, zerreden küreye, habbeden kubbeye, damladan okyanusa, atomdan evrene baktığı her bir şeyde Allah'ın kudretini, Allah'ın vahdaniyetini, adaletini ve hikmetini gören kimsedir. Beden ülkenizin başkenti olan yüreğinizde imanınızı iktidar ediniz, dostlarım. Yüreğinizi darul İslam kılınız. Unutmayınız ki yüreğini darul İslam edemeyenler evlerini ve üzerinde yaşadıkları vatanı hiç edemezler. İmanın iktidar olmadığı bir yürekte şeytan iktidar olur, ihtilal yapar. ...ve iktidarını kurar. Ancak bu iktidara zemin hazırlayan... ...el-ayak, göz-kulak... ...dil-dudak gibi organlardır. Bunlar şeytanın iktidar savaşında kullanacağı... ...lojistik destek için... ...günahtan mermi imal ederler. Eğer bu organlar imanın iktidarı için çalışırsa... ...yürek başkentindeki iktidar savaşından... ...iman galip çıkacaktır. Onun için... Organlarınıza, elinize, ayağınıza, gözünüze, kulağınıza dikkat ediniz. Bu organlarınızın şeytanın iktidarına mı, imanın iktidarına mı yardımcı olduğunuza, olduğuna iyi bakınız. İç savaş ölünceye dek sürecektir dostlar. Şeytanla hiçbir zaman ateş kes ilan etmeyeceksiniz. Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Nefsinizi kendinizi temize çıkarmaya çalışmayınız. İnnen nefse le emnaratun bis su. Çünkü nefis kötülüğü emreder. Yürek ülkenizde iman ile şeytanın ebedi savaşında imana salih amellerden lojistik destek sağlayınız. Unutmayınız ki Efendimiz cennet insan nefsinin sevmediği şeylerle kuşatılmıştır buyurur. Canım istiyor dediğiniz şeyi nefsinizin mi, imanınızın mı istediğini iyi kontrol ediniz. Beden ülkenizin yürek başkentinde imanı iktidar etmek için ona destek vermek zorundasınız. Unutmayınız ki eğer beden ülkenizin başkenti olan yüreğinizde imanınız iktidar değilse siz şeytana asker olursunuz. Fıkıh, fıkıh okumak değil, fıkh etmektir. Yani düşünmek, akletmektir. Fıkıh, düşünmeyi öğrenmek için okuyunuz. Sizden öncekilerin dinin temel metinleri üzerinde ne kadar kafa yorup cehdettiğini en güzel fıkıh okuyarak öğrenebilirsiniz. Yaptığınız her bir işin İslam şeriatındaki yerini öğrenmeyi şiar edininiz. Bu Müslümanlığınızın olmazsa olmaz bir parçasıdır. Ki siz kitapsız değil, kitaplı bir dinin müntesibisiniz. Hayatınızda kitapsız iş olmamalıdır. İbadet fıkhını bilmek gibi meslek ve iş fıkhını bilmek de boynunuzun borcudur. Herkes... Mesleğiyle ilgili fıkhi mevzuatı bilmek zorundadır. Bu, o kişiye farzı aynıdır. Tıpkı gündelik işleri konusundaki fıkı bilmede olduğu gibi. Buna ilmihal denir. İbadetlerinizi atanızdan gördüğünüz gibi değil, peygamberin yaptığı gibi yapınız. Bunun için de ibadet fıkhını iyi öğreniniz. Eğer becerebiliyorsanız, İbadetlerimizin delillerini de öğreniniz. Zaten mukallit diye ibadetlerini delilleriyle birlikte bilen değil midir, demek değil midir mukallit? Sevgili dostlarım, sağlığınıza dikkat ediniz. Ve Allah'ın size bir emaneti ve ayetlerinden bir ayet olan bedeninizi koruyunuz. Bedeniniz bineğinizdir. Onu hur kullanıp kulluk yolundaki koşuda dökülmeyiniz. Unutmayınız ki sıhhat her şeyin başıdır. Sıhhat deyince aklınıza yalnız etin ve kemiğin sıhhati gelmemelidir. En az bunlar kadar, hatta bunlardan daha çok, aklın ve ruhu, ruhun sıhhati önemlidir. Bu ikisinin sıhhatine azami itina gösteriniz. Kafa ve kalbin hastalıkları da vardır. Elbet bu ikisinin kendine özgü, tedavi yolları ve ilaçları da vardır. Negatif ve faydasız bilgiler düşünce virüsü, her tür günah ve yasak duygular kalp virüsüdür. Aklın gıdası ilim ve tefekkür, kalbin gıdası ise iman ve tezekkürdür. Hades'ten ve necasetten tahareti geleneksel ilmi hallerde olduğu gibi, Yalnızca bir alana hapsetmeyiniz. Hoş olmayan ve insanı rahatsız eden kokulardan arınmayı da necasetten taharet biliniz. Dahası duygu ve düşünce necasetlerinden de tahir olunuz, temizleniniz. Elbiseniz ve seccadeniz temiz olduğu halde hala huşu ile bir vakit namaz kılmanın hasretini çekiyorsanız eğer, bunun sebeplerinin duygu ve düşünce necasetlerinden tahir olamamakta, arayınız. Ondan kaynaklandığını iyi biliniz. Temizliğin dış boyutuna dini literatürde taharet, iç boyutuna tezkiye denilir. Temizliği sadece dış ya da sadece iç alana hasretmek, gerçek temizliğe ulaşamamak demektir. İstinca, istibra, abdest, gusül, diş temizliği, Güzel koku, saç bakımı, tırnak kesme, gereksiz tüyleri giderme, sünnet olma, yemekte el yıkama hep fıtratın gerektirdiği temizliğe ulaşmak için dini bir muhteva kazandırılan temizlik unsurlarıdır. Nasıl bir toplumun sınayi gelişmişliğinde elektrik kullanımı bir ölçü ise, toplumsal temizliğin ölçümünde de temizlik için su kullanımı o derece önemli bir ölçüdür. İşte alemlerin efendisi dünyanın, en az su kullanan kavmini temizlik maksadıyla dünyanın en çok su kullanan toplumu haline getirerek toplumsal ve medeni bir inkılaba imzasını atmıştır. Abdest müminin silahıdır. Sizi takip eden, adım adım takip eden apaçık bir düşmanın varlığında silahsız dolaşmayınız. Bunu tabiat haline getiriniz abdestli dolaşmanın ruhunuz üzerindeki olumsuz ve rahatlatıcı etkisini hemen fark edeceksiniz. Yersiz endişelerden, gereksiz korkulardan, angoas ve melankoliden, gündelik telaş ve dağdağının stresinden sizi uzak tuttuğuna şahit olacaksınız. Su ve toprak insanın asli madenlerindendir. İnsanla toprağın, insanla suyun, Özetle insanla tabiatın temel elementlerinin sık sık buluşmasını temin eden fıtrat dini İslam'ın her emrinde henüz ulaşamadığımız nice nice hikmetler saklıdır. Bunu unutmayınız. Sevgili dostlarım, sözünüzde ve özünüzde doğru olunuz. Yalana alışmayınız. Yalana alışmayınız. İnsanlar siz konuştuğunuz zaman tereddüt etmeden bu doğru söyler desinler. Bu emin olmanın ta kendisidir. Unutmayınız ki Rasul olmadan çok daha önce emin olan bir peygamberim ümmetiyiz. Emniyeti yara alanın imanı yara alır. Kişi kendisinden emin olamayan biri için mümin değildir. Çünkü mümin kendisinden emin olunandır. Elbette. Her söylediğiniz doğru olmalı. Ancak doğruyu doğru yerde, doğru zamanda ve doğru bir üslupla söylemezseniz o doğruya zulmetmiş olursunuz. Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Yani yatsı namazını kılmadan yattığı halde bu nifakının ortaya çıkmaması için mumu yanık bırakırmış ki insanlar yatsıyı gözlüyor zannetsinler. Ama şimdi yalancıların mumu televizyonlar sayesinde gece yarısına kadar yanık kalmakta ve şimdi yalancı ile doğruyu, sahtekarla namusluyu ayırmak için daha bambaşka ölçülere ihtiyaç duyulmakta. Cesaretli ve metanetli olunuz. Ancak cesaretiniz hissinizden ve cehaletinizden değil, ilminizden ve imanınızdan kaynaklansın. Allah'ın dostlarına cennet, onun düşmanlarına cehennem kesiliniz. Metanetsiz ceharet, ce cesaret dengesizliktir. Ancak gerçekten şecaatli olanlar metanetli olabilirler. Cesareti ilim ve imanından kaynaklanmayanda metanet olmaz. Uyuşuk ve pısırık olmayınız. İçinde yaşadığınız toplumun, çevrenin, evrenin farkına varınız. Elbet içinde yaşadığınız toplum da sizin farkınıza varacaktır. Başkalarının yalanlarına gösterdiği ilki ve alakayı siz doğrularınıza göstermiyorsanız Resul'ün diliyle vehin mikrobunu kapmışsınız demektir. Vehin uyuşukluk ve pısırıklık demektir. Sır saklayınız. Size verilen her sır bir emanettir. Sırrı açığa vuran haindir. Emanete ihanet etmiş olur. Kellenizi verseniz de sırrınızı vermeyiniz. Ancak o zaman kelimenin tam anlamıyla mümin olursunuz. Hatayı kabul etmekten ve özür dilemekten utanmayınız. Utanılacak şey hatada ısrar etmek ve insanlara özür dilememektir. Hata etmek bir kez suç ise hatada ısrar bin kez suçtur. Kişi hatasını bilmek gibi irfan olmaz demişler. Elhak doğrudur. Sizin gerçek dostunuz sizi hata yaptığınızda şefkatle uyarandır. Ayıbına ilk tükürmesi gereken biri varsa, o, o ayıbı işleyenin bizzat kendisi olmalıdır. Kanaatkar ve tok gönüllü olunuz. Açlık mümkündür, normaldir. Anormal olan tok iken açlık korkusu çekmektir. Açlığa müptela olanlar bir kez sıkıntı çekerler ama açlık korkusu denen belaya müptela olanlar ömür boyu sıkıntı çekerler. İsterse servetleri yedi sülalelerine kâfi gelsin. Bu nedenle aç kalma korkusu aç kalmanın kendisinden bin defa daha beterdir. Bu hastalığa yakalananlara dünyanın tümünü verseniz doyuramazsınız. Kanaatkar ve tok gönüllü olanın gözü de, karnı da tok olur. Dünya ve dünyalıkların sahibi olunuz. Ne ki onların sizin sahibiniz olmasına asla izin vermeyiniz. Eşya size hizmet etsin, siz eşyanın hizmetçisi olmayınız. Kendi şerefinizi kendi ellerinizle düşürmüş, eşrefi mahlukatı esfeli mahlukat. Yani mahlukatın en şereflisini, mahlukatın en sefili etmiş olursunuz. Allah dünyayı kendisine ulaşan yolda size binek, merkep kılmıştır. Bunu tersine döndürüp siz dünyanın merkebi olmayınız. Eski cahiliyenin putları olan lat, menat ve uzanın yerini, yeni cahiliyenin putları el araba ve eşya almasın. Siz bunların efendi olduğu bir toplumda yaşıyorsanız bu efendileri reddediniz ki en büyük efendi Rabbinizdir, Mevlanızdır. Gıybet ve dedikodu yapmayınız. Bu toplumsal bir hastalıktır. Bu hastalığa daha çok tatminsiz ve zevzek insanlar müptela olur. Ömrü başkalarının dedikodusuyla tüketmek aynı zamanda bir kaçış yöntemidir. Kendisini kendi gündemine almak istemeyen kişi, başkalarını gündeminden hiç düşürmek istemez. Bu ise zavallılıktır. Müminler elinizden ve dilinizden emin olsun. Silahınızla beceremediğiniz katliamı, dilinizle gerçekleştirmekten kaçınınız. Gıybetin bir kul hakkı olduğunu unutmayınız. Oturup kalkıp ağızlarında müminlerin etini dişleyenler, İnsan yiyen yamyamlardan daha az suçlu değildirler. Gıybet ve dedikodu bağımlısı bazı insanlar bunu bir ruhi istimna, bir tatmin yöntemi olarak yaparlar. Bu tür insanlarla birlikte olduğunuzda size Müslüman eti yedirmesine asla izin vermeyiniz. Başkalarına saygı gösterince küçüleceğini zannedenler tatminsiz ve hastalıklı tiplerdir. Öz güveni olan şahsiyetli insan, beşeri münasebetlerinde saygıyı ve sevgiyi esas alır. Akıllı insan bilir ki, başkalarına saygısı olmayanın kendisine karşı da saygısı yoktur. Ve yine iyi bilir ki, sayan sayılır. Edep ve saygı bir öğretim değil, bir eğitim yani terbiye işidir. Genellikle yalnızca öğretilip eğitilmeyenler, talimden geçirilip terbiyeden geçirilmeyenler arasından çıkar edep ve saygı özürlü kişiler. Bu kişilerden alınacak dersler de vardır şüphesiz. Zata sormuşlar, edebi kimden öğrendin diye cevap vermiş edepsizlerden. Hayalı ve edepli olunuz. Edep imanın aksesuarıdır, takınınız. Kullara karşı ayıp söz konusu olduğu gibi Allah'a karşı da söz konusudur. Unutmayınız ki el insan abidul ihsan yani insan iyiliğin kulcuğudur. Yine unutmayınız ki edepli ve terbiyelice söylenmiş bir batılın alıcısı, edepsiz ve terbiyesizce söylenmiş bir hakkın alıcısından çok daha fazla olabilir. Eğer becerebiliyorsanız çok ağlayınız. Rasulü biraz da ağlayabilenler anlayabilirler. Kimi zaman gözyaşları kurşundan daha etkili olabilir. Gözyaşını tanımayan tuzu kuru bir insanın kalbiyle gözü arasındaki bağlantı kopmuş demektir. Böyle birinin baktığına imanın feraset ve basiretiyle bakamayacağını, müsteşar olamayacağını, olay ve eşyayı yorumlarken isabet edemeyeceğini biliniz. Sürekli vakur ve ciddi olunuz, hafif meşrep olmayınız. Vakar imanın süsüdür. Vakarla kibir ve şişinmeyi karıştırmayınız. Eğer kametiniz kıymetinize yani şöhretiniz değerinize uygun değilse vakar adı altında kibir ve riya sergileyebilirsiniz. Eğer şöhretiniz kıymetinizden fazla ise bu açığı riya, entrika, dalavere ve daha başka şeylerle kapatmaya kalkarsınız. İşte o zaman şöhret de, ilim de bir afete dönüşür. Ciddiyetiniz latif olup latife yapmanıza engel olmasın. Yani anut olmayınız. Somurtkanlıkla ciddiyet arasında dağlar kadar fark vardır. İyi biliniz ki insan... Tebesüm ederek de ciddi olabilir. Kahkaha ile tebesüm, zırıl zırıl ağlamakla gözlerinden dökmek, sevinçten çıldırmakla memnun olmak, bayılmakla hoşuna gitmek, vurulmakla sevmek, eşek şakası yapmakla latife yapmak, tıkınmakla yemek, caka satmakla yürümek, lavgarlık yapmakla konuşmak. Somurtmakla susmak, takılmakla olmak arasındaki fark, edeple edepsizlik arasındaki fark kadar büyüktür. Bunu unutmayınız sevgili dostlarım. İyilikleri ve güzellikleri almak ve vermek için etken ve edilgen olunuz. Ancak kötülükler ve kendi kusurlarınız için yalıtkan olunuz. Kusurlarınızı ve hatalarınızı başkalarına bulaştırmayınız. Dostlarınızın hüznünü ve sevincini paylaşınız. Eğer İslami değilse gittiğiniz ortama ve girdiğiniz topluma uymayınız. Gittiğiniz ortamı ve içinde yaşadığınız toplumu kendi inançlarınıza uydurunuz. Gittiğiniz yere ortamınızı da beraberinizde götürünüz. Kendi değerlerinize göre bir dünyayı oluşturamazsanız birileri sizin adınıza, sizin değerlerinize taban tabana zıt bir dünya ve bir çevre oluşturuverecektir. Mütevazi olunuz fakat şahsiyetsiz olmayınız. Alçak gönüllülük alçalmak demek değildir. Bilakis yücelmektir. Allah kitabında müminleri tanımlarken ezilletin alel müminin ezzetin alel kafirin buyurmaktadır. Yani müminlere karşı zilletli, kafirlere karşı izzetli. İyi biliniz ki mümin kardeşlerine karşı tekebbürlü havalara girenler kafirler. Münafıklar ve fasıklar önünde iki büklüm olmaktadırlar. Kardeşine karşı mütevazi olunca değerinin düşeceğini zannedenler gerçekte şahsiyet sahibi olmayan, hastalıklı ve kompleksli tiplerdir. Böyleleri sudan ibret alsın. Bakınız sular hep engin yerlerden akar. Fakat bu durum ona izzetinden bir şey kaybettirmez. Dilimize dahi girmiştir deyim olarak, su gibi aziz olasın derler. Onun alçaklardan akması değerinden hiçbir şey eksiltmemiştir ki, Su, köklerden ağaçların taz zirvesine çıkar, Kar olur, dağların zirvesine yağar, Buhar olur, göklere uzanır. Mutabaspis olmayınız, yağcılık yapmayınız, eğer böyle yaparsanız hem kendi şahsiyetinizi düşürmüş, hem de muhatabınızı aldatmış olursunuz. Unutmamak gerekir ki, yağ çekerek, dil dökerek elde edilecek menfaat, çoğu zaman düşülen zilleti karşılamamaktadır. O menfaati daha başka yollarla elde edebilirsiniz. Ancak kaybolan şahsiyetiniz var ya, işte onu dünyanın, ...servetini ödeseniz alamazsınız. Dalkavukluk yağcılığın meslek haline gelmesidir. Müslümanların öncü şahsiyetlerini bekleyen en büyük tehlike... ...etraflarının dalkavuklarla çevrilme tehlikesidir. Ne siz başkasının dalkavuğu olunuz... ...ve ne de başkalarının size dalkavukluk yapmasına izin veriniz. Eğer biri sizi yüzünüze karşı medhedecekse, övecekse, sizin ona iyilik yapıp yapmadığınıza bakınız. Eğer iyiliğinizin dokunduğu kimseden gelirse ikram ve övgüyü kabul ediniz. Yok, iyiliğinizin dokunmadığı bir kimseden gelmişse sevgili Nebi'nin tavsiyesiyle onun yüzüne toprak saçınız. Bu nebevi bir kuraldır. İnsanları mevkilerine, durumlarına göre idare etmekle yağcılığı ve dalkavukluğu birbirine karıştırmayınız. İnsanlarla hoş geçinmek ve onların farklı yapı ve yaratılışlarına göre onlara muamele etmek, yağcılık ve dalkavukluk değil, akıllılık ve hilim sahibi olmaktır. Bu meziyete sahip olamayanların kaderi yalnız yaşamak, yalnız ölmektir. Dostlarınızın hatalarını münasip bir, bir üslupla yüzüne, iyiliklerini ve güzel taraflarını da arkasına söylemeye gayret ediniz. Tersini yapan dostuna kötülük yapmış olur. Ne ki teşvik ve takdir için olacaksa Allah'tan nefsini şımartmaması niyazıyla iyilikleri yüzüne söylenebilir. Sevgili dostlar, Topluma mal olmuş müminleri eleştirirken adil ve mutedil olunuz. Onların iyi yanlarının da olduğunu akıldan çıkarmayınız. Eleştirinizi şahıslara değil, hataların kendisine teksif ediniz. Ancak eleştirdiğiniz kişiden, başkalarının zarar göreceğinden eminseniz onun adını açıklamanızda bir beis yoktur. Çünkü mümini, maddi ve manevi bir zarara uğratmaktan, uğramaktan, korumak da sizin kardeşlik görevleriniz arasındadır. Bir kardeşinizi yüzüne karşı tenkit etmenin edebi, gıyabında onun için dua ve istiğfar etmenizdir. Allah'ın terbiyesinde bu böyledir. Bunu yapabiliyorsanız onu eleştirme hakkına sahipsiniz demektir. Böyle yapmak sözünüzün onun üzerindeki etkisini artıracaktır. Sözü biz söyleriz tesirini Allah halk eder. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin vel aqibatu